Duhan Suresi Mekke döneminin sonuna doğru nazil olan surelerden olup, 59 ayettir. 10. ayetinde geçip, duman, gaz manasına gelen Duhan kelimesi bu sureye isim olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ve kitabın mübinn. Açık olan ve gerçeği açıklayan bu kitaba yemin ederim ki. İlim. Biz onu kutlu bir gecede indirdik çünkü biz haktan yüz çevirenleri uyarırız <Sessizlik> O öyle bir gecedir ki her hikmetli iş <Sessizlik> Tarafımızdan bir emir ile o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep elçiler göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Yakin, kesin bilgi, ve itminan peşindeyseniz, bilin ki O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki varlıkların Rabbidir. <gülüyor> başka Tanrı yoktur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren de O'dur. Sizin ve daha önce gelmiş geçmiş atalarınızın da Rabbidir. <Gülüyor> Fakat onlar şüphe içindedirler. Din gerçekleriyle alay edip eğlenirler. <gülüyor> o halde sen, göğün, bütün insanları saracak olan, aşikar bir duman çıkaracağı günü gözle. Yavşen <gülüyor> nâsehâ Bu gayet acı bir azaptır. Rabb'ana innâ İşte o zaman insanlar ey ulu Rabbimiz bizden bu azabı kaldır çünkü artık iman ediyoruz derler. Onlar nerede, iman nerede? Onlar, ibret alan, hisse kapan insanlar değil. Böyle olmadıkları için, gerçekleri apaçık anlatan peygamber geldiği halde... <Gülüyor> Ona sırtlarını döndüler de, bu başkaları tarafından bir şeyler belletilmiş delinin teki dediler. <gülüyor> Azabı üzerinizden biraz kaldıracağız, fakat siz yine eski halinize döneceksiniz. <gülüyor> Ama o müthiş sakvetle kendilerini yakalayacağımız gün onlardan tam intikam alırız. <Sessizlik> Biz onlardan önce firavunun halkını da imtihan ettik. Onlara da pek değerli bir resul gelip demişti ki <gülüyor> Allah'ın kulları benim hakkımı verin yani tebliğimi dinleyin çünkü ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim <Gülüyor> Lakin Allah'a baş kaldırmayın zira ben size apaçık bir delil getiriyorum. Ve innî ensa'u bi'rzu fi'rzu bihum en tescumûd. Ve Beni taşlayıp öldürmenizden, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınıyorum. <gülüyor> bana inanmıyorsanız, bari beni kendi halime bırakın, bana kötülük etmeyin. Onlar kabul etmeyince Rabbine şöyle yalvardı: "Yahranbi onlar suçlu bir grubu." Yüce Allah buyurdu: "Mümin kullarım da geceliğin çıkıp git." muhakkak ki sizi takip edeceklerdir. Denizi yarıp mahiyetini geçirdikten sonra onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. ''Kem ta'fû min ''Geride neler bırakmadılar neler, ne bağlar, bahçeler, ne pınarlar'' <Gülüyor> çiftlikler, ne güzel güzel konaklar, ne makamlar <gülüyor> İçinde zevk-ü safa sürdükleri ne nimetler <gülüyor> İşte böyle oldu. Sonra bütün bunları başka bir topluma miras bıraktık. Merhamete layık olma haklarını kaybettiklerinden, Perişan hallerine gök de ağlamadı, yer de. Artık onlara yeni bir mühret de verilmedi. Böylece İsrail oğullarını gerçekten zelil eden, Aşağılayan o işkenceden Firavun'un işkencesinden kurtardık. <Seydekli> <Sessizlik> Doğrusu bu adam. Haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın tekiydi. <Gülüyor> Musa'ya bağlı olanları da durumlarını bilerek o devirdeki bütün insanlara üstün kıldık. Onlara açık ve zahir nimetleri ortaya koyan nice mucizevi haller verdik.. Mekke müşrikleri ise derler ki <gülüyor> Biz bir kere öldük mü? iş biter. Artık dirilmemiz mümkün değil. siz dirilme iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelip geçmiş atalarımızı diriltin de görelim. <gülüyor> Onlar mı daha güçlü kuvvetli yoksa Tübba'nın halkı ve onlardan önceki toplumlar mı Belli ki onlar daha güçlüydüler ama ağır suçlar işlediklerinden imha ettik onları <gülüyor> Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları eğlenmek için yaratmadık. Baa! Onları hak ve hikmetle, ciddi maksat ve gayelerle yarattık. Ama onların çoğu bunu anlamazlar. <gülüyor> Muhakkak ki bütün hesapların görüleceği o karar günü, hepsinin buluşacağı gündür. <gülüyor> O gün dost dosta fayda vermez. Allah'ın merhametine mazhar olanlar dışında kimseye yardım da edilmez. O gerçekten azizdir, rahimdir. Üstün kudret sahibidir, merhamet ve ihsanı boldur. <gülüyor> Muhakkak ki zakkum ağacı, <gülüyor> günahkarların yiyeceğidir. Kaynar su nasıl fokurdarsa <gülüyor> O da erimiş maden gibi karınlarında fokurdar. O Allah tutun onu da buyurur cehennemin ta ortasına sürükleyin. Sonra da başının üstünden kaynar su dökün. <gülüyor> Ve deyin ki, tat bakalım. Hani üstündün, kudretliydin, asildin? <gülüyor> işte hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz o gerçek budur <Gülüyor> müttakiler güvenli bir makamdadırlar. <Gülüyor> şererde ve pınar başlarındadırlar. <Gülüyor> İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giymiş olarak karşılıklı otururlar. Hem biz onları güzel gözlü hurilerle evlendiririz. Yed'i <gülüyor> Allah, canlarının çektiği her meyveden rahatlıkla isterler. İlk ölüm dışında, Artık orada ölüm tatmazlar. Allah kendilerini tarafından bir lütuf eseri olarak cehennem azabından korur. <gülüyor> İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur. Biz Kur'an'ı, insanlar iyi anlayıp ibret alsınlar diye, senin dilinle indirerek, Anlaşılmasını kolaylaştırdık. O halde neticeyi bekle. Zaten onlar da senin başına bir felaket gelmesini can atarak beklemektedirler.